Dosta Vela, Düşmana Bera, Kerem Çağlar Muhkem naslar ile sabittir ki, Allah Sübhanehu ve Teala müminlerin dostudur. Aynı kesinlikle biliyoruz ki, kafirlerin dostları da şeytan ve tağutlardır. Allah Sübhanehu ve Teala'nın dostluk gayesiyle taltif edip onurlandırdığı Müslümanları veli dost olarak kabul etmekte hepimiz için zorunludur. Mü'min erkeklerle mü'min kadınlar da birbirlerinin velileridir. Tevbe Suresi 71. Ayet Öyleyse iman edenleri dost edinerek, diğer tüm insanlardan üstün kılan Allah'a kulluğumuzda, bu ölçüyü mü'minler arasındaki ilişkilerimizin her safhasında da uygulamamız gerekmektedir. Yahudilere, Hristiyanlara ve sayıları neredeyse kelle başa miktarince çok ve dağınık olan müşriklere velayet vermek, Onları yakın ve dost kılmak, Müslümanlar için olacak şey değildir. Sizden kim onları veli, dost edinirse, o da onlardandır. Maide Suresi 51. Ayet Allah Sübhanehu ve Teala'nın müminlere bahşettiği velayet, dostluk izzetinden yüz çevirip, burun kıvıranlar ve bu yüksek ayetin manasını fehmetmeyerek, böylesi büyük bir onurdan mahrum kalanların halini de Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Şüphesiz biz, şeytanları inanmayanların dostları kılmışızdır. Araf suresi 27. ayet Onun hakimiyeti ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlarıdır. Nahl suresi 100. ayet Allah Sübhanehu ve Teala'nın, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlerin velayetinden, dostluğundan mahrum olmak zilletiyle nasipsiz kalanlara karşı gösterilecek muvalatın şekli üzerinde de önemli durmak gerekir. Bu tür insanlarla karşılıklı sevgi ve dostane yakınlıktan kaçınmanın lüzumu bilinmelidir. Bunlar bilinmelidir ki, dosta vela, düşmana da bera akidesi iyi anlaşılsın. Dost dost diye kime sarılırsın? Çok açıktır ki insanlar fevç fevç, kavim kavim, cemaat cemaat, kalben ve fikren batıl itikatlara esir düşürülmektedir. İbretle görmekteyiz ki batıl ideolojileri kurtuluş reçetesi olarak kabul edip tabi olanlar bununla beraber kafirler ve müşriklerle bazı ortak paydalarda buluşuyor olmaktan rahatsızlık duymamaktadırlar. İnsanların fikren ve kalben batıl ideolojilere esir düşmesi, hem dünya hayatında hem de uhrevi hayat itibariyle harap edici büyük tehlikelerin kapısını açar. Hakkın yerine batıl, adaletin yerine de zulüm ikame edildiğinde, hayata dair her ne varsa hepsinin niteliği değişir. Böyle bir zeminde, İslam'la ve Müslümanlarla mücadele faaliyetleri dahi ıslah çalışmaları olarak yürütülüp isimlendirilebilmektedir. Evet, şu anda sadece teorik olarak da değil, pratik olarak icra edilen bir vakadan söz etmekteyiz. Tevhide davet girişimleri ise halen yürürlükte olan kanunlara göre öncelikli olarak durdurulması gerekli düşman unsurlar olarak tanımlanmaktadır. Batılın hak suretinde görünüp üstün geldiği tağuti sistemin bir parçası olan dini hassasiyet sahibi birçok kesim içerisinde, tevhide dayalı vela ve bera akidesinin izlerini dahi görmek neredeyse imkansızdır. Hafızalarımızı şöyle bir yokladığımızda kendilerini İslam'ın müdafileri olarak lense edenlerin, ekseriyetinin tevhid davası ve davetçilerine karşı takındıkları katı tutumun zaman zaman Yahudi ve Hristiyanlarınkine eşdeğer şiddetle olduğunu tekrar hatırlatırız. Vela ve bera akidesini bilmemeleri ya da yanlış anlamaları esasen sürekli olarak patinaj halinde bulundukları konumlanmaları ile ilgilidir. Zira eğri bacadan doğru duman çıkmaz. Dünya nüfusunun toplamına oranla neredeyse Nuh aleyhisselamın devrindeki gibi sayıca az olan Müslümanlar, İslamın temel kaidelerinden biri olan vela ve berea akidesini gereği gibi uygulamaya çalıştıklarındaysa, karşılaşmadıkları tepki, duymadıkları zılgıt, çekmedikleri eziyet kalmamaktadır. İslam ümmetinin tevhid akidesi istikametinde olması gereken mecrasını, inanç ideoloji, inanç ideoloji karışımı farklı alanlara yöneltmekte olanların dost olup olmadıklarını iyice netleştirmekle yükümlüyüz. Çünkü günümüzde dostluk ve düşmanlık kriterleri İslam'ın öngörüp vacip kıldığı ölçülerden bir hayli uzaktır. Fertler arasındaki dostluğun ölçüsü, sermaye, menfaat, iş ilişkileri, mesleki yararlılık, akrabalık ve hak batıl demeden örgütlü faaliyetlerde sayıyı artırmak, farklı sosyal grupların kendi aralarındaki dayanışma, güç birliği yapma ve benzeri şeylerdir. Allah Sübhanehu ve Teala ile dostluk denince akıllara ilk olarak Allah'a dostluktan çok, tavuti düzenin hemani-belami kesimini temsil eden tarikat şeyhleriyle kanaat önderi hocaefendi üstadlar gelir. Tevhid akidesi bireysel ve toplumsal alandan silinmiş, adliyeleri yasakların tatbiki adına zulümden paylanmayan kimseyi bırakmamış, hak adına çağın ideolojik cüzdamı demokrasi gibi batıl dinler hakim olmuş fakat henüz birbirleriyle dahi dost olmayan sözde Allah dostları, yayılıp oturdukları postlarının üzerinden bu feci manzarayı şöyle bir nazar eylemeyi bile Murat buyurmamaktadırlar. Tüm bunlara rağmen Allah dostları markasının patentini kullanım hakkını kendi tekerlerinde tutmaya devam etmektedirler. Kanaat önderi hoca efendilerle üstadlar da her şeyin en iyisini yapmak iddiasıyla öne alarak hazan yaprakları gibi oradan oraya savrulan kitleleri tağuti sisteme katmakla meşguller. Tevhid akidesinden uzaklaşıp Allah'ın dostluğunu belli bir zümreye zimmetleyince toplumda şirazesiz kitap gibi çözülüp dağıldı. Böyle bir toplumda artık dost, kimileri için kara toprağa dost edinme bahtsızlığıdır. Dost, şehvetine kul olanların zinadan önceki son yakınlık ifadesidir. Dost, başında bulunduğu kurumun ya da devletin yüksek menfaatleri uğruna Yahudi, Hristiyan veya müşriklemeden yeryüzündeki tüm mevkidaşlarını yürekten selamlamanın yeni biçimidir. Dost, haçlı, batılı devletlerin ordularının arasında dost ve müttefik olarak bulunup, tevhid davası uğruna tüm varlıklarıyla cihad eden Müslümanları yenilgiye uğratmak için ortaya konan devlet iradesinin diplomatik tanımıdır. En büyük dostun muhabbetinde buluştuğumuz dostlar… Tevhid akidesini ifsad eden fikir vebası niteliğindeki demokrasi, milliyetçilik ve sosyalizm gibi küfür akımlarından beraatinizi ilan ediyorsanız, siz de muahitler Meclisi'nin en muhtena yerinde ağırlanmayı hak eden onurlu dostlardansınız. Nifakın göz kamaştırıcı aldatıcılığında ruhları yorup beyinlerin evreni döndüren maskelerinden, ruhları yorup beyinlerin evreni döndüren maskelerinden, her yerlerde bulunmak arzusundan, marazi kalbin sinsiliğinden ve kurnazlıklarından azadeyseniz, müjdeler olsun size. Mümin dostlarınızın arasına katılınız ve Allah'ın izniyle, Allah'ın vaad ettikleriyle müjdelenesiniz. Bidatleri, tertemiz sünnet-i seniyyenin yerine ikame etmek gibi telafisi çok zor olan büyük bir cürmü işlemekten, ateşten korunur gibi kaçınıyorsanız, gözleriniz aydın olsun. Niyetiniz, sözleriniz, yazdıklarınız, yakınlıklarınız, uzaklıklarınız, ilişkileriniz ve amellerinizin temel ölçüsü tevhidin gereği olarak velâ ve berâ akidesi ise selam olsun size, ey İbrahim'i gençler. Allah Subhanehu ve Teala'ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat ile aydınlanıp zinetlendirdiğiniz hayatınızda tevhide aykırı olup Resulullah'ın sünnetine muhalif olan konularda hiçbir hoca efendiye, ağabeyye, üstada veya cemaate itaat etmemekle davaya sadakatte Ebu Bekir radiyallahu anh gibi sadık ve sağlam durduğunuz için ömrünüz bereketli, akıbetiniz hayır ve ahiretiniz ebedi saadet olsun ey İslam bahadırları. Muvahhid kardeşlerinizden ayrıldıktan sonra sanki bütün dünya boşalmış gibi bir hisse kapılıyorsanız ilminize ve bilincinize karşılıklı olarak katkıda bulunabiliyorsanız ve kardeşinizi her gördüğünüzde Allah'ı hatırlıyorsanız, hatırlatıyorsanız, bu dostluk sizin için büyük bir lütuftur, kıymetini biliniz. Allah Sübhanehu ve Teala'nın ismi celili zikredildiğinde kalbiniz titriyor, imanınız kuvvetleniyor ve tevekkülünüz artıyorsa, arkanızda birilerinin bir cemaatin olup olmadığına bakmadan, bütün küfür alemini ürtmeden, utanmadan, çekinmeden, korkmadan ve karmaşık hesapların içerisine dalıp kaybolmadan meydan okuyabiliyorsanız aramıza hoş geldiniz ey azizler. Tevhid akidesinde istikamet ve yakin üzere sebat edip davete devam ederken, Mü'min etiketli mücrimlerin yalan, iftira, alay, ambargo, hakaret ve tehditlerini sinek vızıltısı gibi görüyor ve tüm bunların karşısında dağ gibi dava eri olarak duruyorsanız, doğru saftasınız, ey müstakim yiğitler! Zamanınızı yevmi tegabünde, kıyamet günü kar-zarar gününde lehinizde hüccet olarak hayırlı ve güzel çalışmalarda değerlendirerek, Kardeşinize ilim, ahlak ve salih amellerde yardımcı olabiliyorsanız, teşvik edebiliyorsanız, destek verebiliyorsanız, öğretenlerden yahut öğrenenlerdenseniz sizin isminiz de dostların yüreğine kazınmıştır. Bunu biliniz. Allah Sübhanehu ve Teala size bir nimet verdiğinde, onu kardeşlerinizle paylaşıyorsanız, nimetlerden mahrum kaldığınızdaysa sadece sabır değil, aynı zamanda hamd ile beraber şükür de edebiliyorsanız, Allah Sübhanehu ve Teala ile dostluk kapısının eşeğinden geçmek üzere olduğunuz müjdesiyle gönlünüz aydın olsun. Sizinle Rabbiniz arasındaki irili ufaklığı az veya çok cismani ya da ideolojik putları tereddütsüz bir şekilde paramparça edip enkazını iblisin hezimet hanesine yazdırabildiyseniz siz de artık Rahman İbrahim Aleyhisselam'ın milletinin muvahhid fertlerindensiniz. Bununla yaşadığınız sürece mutlu olabilirsiniz. Allah'ın hakkını korumak söz konusu olunca, yeri ve zamanı geldiğinde, en çok korkup çekindiğinizin ya da en fazla sevip beğendiğinizin isminin altını gerektiğinde de üzerine çizebiliyorsanız, sizler Allah'a, Resulüne ve müminlere dostluğunuzda büyük bir samimiyet göstermiş olursunuz, ey iman ve fütüvvet ehli dostlar! Gençliğini, ömrünü, Allah'ın mukaddes davasına adamış davet veya cihat yoldaşınızla, eğer varsa husumeti terk edebiliyorsanız, zellesini, küçük hatalarını görmezlikten gelebiliyorsanız, aranızda yaşanmış tatsızlıkları kötü bir niyet ve içten garazlık olmadan fi sebilillah unutabiliyorsanız, her daim aranılan, özlenen ve güzel ahlakıyla tanınan mümtaz bir dost olarak anılacaksınız. Allah Subhanahu ve Teâlâ müminlerin nefislerini satın almıştır. Siz de sattığınız şeyi teslim etmekle mükellefsiniz. Ücretinizi tam olarak alıp da sattığınız şeyi ayıplı olarak teslim etmekten kaçınan, Allah'ın nefsin ıslahı konusundaki nimetini ve minnetini görenlerdenseniz siz de dostluk kitabının seçkin sayfalarında yer almaktasınız. Sizin için Allah sevgisinden daha sevimli ve hoş bir şey yoksa, aynı zamanda onun sevdiği şeylerle ona yaklaşmaktan daha güzel bir şeyin olmadığını da biliyorsanız, kalbiniz Allah'a dost olmanın olağanüstü lezzetine varmış demektir. Ne mutlu size. Eğer tagutu inkarla beraber Tağut'tan, dostlarından, yardımcılarından, sistemin içinde yer alan, sistemin içinde yer alanlardan beraatinizi Allah'a, Resulullah'a ve müminlere de velayetinizi, dostluğunuzu ilan edebiliyorsanız bilin ki artık la ilahe illallah hakikatinin künhüne ulaşmışsınız inşallah. Allah için seviyor, teveccüh ediyor ve dost oluyorsanız ve yine Allah için buğz ediyor, uzaklaşıyor, terk ediyor ve düşmanlık besliyorsanız, o halde imanın en güçlü ve güvenilir kulpuna yapışmanızı kolaylaştırdığı için Allah'a çokça hamd ve secde ediniz, aziz dostlar. Bera olsun size! Şirkleri apaçık olan çağdaş müşriklerin şirk ideolojisiyle ortaya koydukları icraatlara rıza gösteren, şirklerinde şüphe eden Allah'ın dinini alternatif olması iddiasıyla ortaya koydukları görüş ve ideolojilerden herhangi birisini doğru kabul edip bağlanan her kim olursa olsun, muvahitler nezdinde bera ehlidir. Kafirleri dost edinen, onlara meyleden, onların küfürlerinden bazı şeylere layık, demokratik anayasa gibi gönül rızası ile katkıda bulunan, Allah'ın kitabının dışındaki batıl kanunlara hükmeden liderlere tabi olan kimse, kimseler, Müslümanların beri olmaları gereken şirk ve nifak bulaşıklarıdır. Sözüm ona dinin maslahatı adına kafirlere yağcılık, müdahene yapan, Zararsız, uysal ve şirin görünmek için tevhidden uzaklaşan, bunları sırdaş edinerek muvahhidleri terk edip aşırı ilan eden ve tevhidi terk edince, kendilerini kurtulmuş zannedenler muvahhidler nazarında zerre kadar muhabbete ve velayete layık değillerdir. Tevhid davetçilerini evlerinden ve mescitlerinden çıkaran, Allah'ın kitabının bir kısmına inanıp bir kısmını inkar eden, şirkle harmanlanmış yeni bir sistemi yeryüzünde ikame etmeye çalışan iktidar sahipleri, yardımcıları, aydaşları, paydaşları ve yardakçıları şüphesiz ki tevhid akidesinden mahrumdur. Allah Sübhanehu ve Teala, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve müminler de bunlardan biridir. Şirk rejiminin güçlenmesi, muhafazası ve devamlılığı için sistemin hangi kademesinde olursa olsun, bu amaçla onlarla istişarede bulunan, planlamalar yapan, stratejiler geliştirilen, Müslümanlarla ilgili haberleri ve sırları onlara ulaştıran, İslam'a düşmanlığı her dönemde tescillenmiş ordusunun saflarına katılanlarla muvahhidlerin hiçbir ortak yanı yoktur. Şüphelerle ve yaldızlı batıl sözlerle, Allah'ın yolundan alıkoyan kimselerle, dünyayı ve makam sevdasına meftun olup aşırı bağlılık gösteren kimseler, Müslümanlarla aynı çağda ve coğrafyada yaşıyor olsalarda, aralarında asırlarla ifade edilebilecek bir beraat, uzaklık vardır. Allah ve Resulünün düşmanlarının yaptıklarına rıza gösteren, söz, davranış, giyim, kuşam, fikir ve anlayışlarını taklit eden, onlarla yakınlaşan ve kendileriyle hemhal olup nasihatleşen, onları münevver, aydın, medeni, ilerici ve benzeri sıfatlarla överek, sözde faziletlerini züğürdün çenesi misali dilinden düşürmeyen aşağılık, kompleksli kişiler, müminlerin velayetinden mahrum, beraatına da mahkumdurlar. Yönetimdeki ya da etrafımızdaki müşriklere karşı kendileriyle herhangi bir alaka ve ilişkilerinin olmadığını, kendilerinden uzak olduğunu açıkça ilan etmeyen, özellikle de günümüzde yaygın olan beşeri ideolojilerin dinlerin başında gelen demokrasiden beri olduğunu belirtmekle, tevhidini aleni olarak ortaya koymayan kimse, kime dost, kime düşman olacağını bilemez bir halde, şüpheler denizinde kulaç atmakla ömür tüketecektir. Gündüzün ortasında güneşin ışığı gibi olan tevhid akidesini, akıllara durgunluk veren sihir gibi söz cambazlıklarıyla siyasal hedeflerine ve stratejilerine uygun bir forma sokmaya çalışırken, Arap baharının da etkisiyle başları dönüp ayakları yerden kesilenlerin dostları, mücahitlerle muahhitler değil, bu süreçleri etkileyen ve yönlendirmeye çalışan batılı dostlarıdır. Anayasanın fatihası, laiklik ve demokratlıkla başlayan şirk düzeninin meşruiyetini, üzerine kurulduğu bu temel ilkelerden olan eğitim, ordu ve diyanet gibi laikliği önceleyen kuruluşlarına ya da sistemin güç kaynaklarından olan siyasi partilere katılan, üye olup bağlananlar, bu durumda velayetlerini küfre, kafirlere, beraat ve adavetlerini de Müslümanlara yönetmişlerdir. Allah'ı, Resulullah'ı ve müminleri, Evliya edinmeyi terk edip meşruiyet arayışını tavuti düzenin kuyruğuna takılmakla sürdürülen akıbeti hakkında kitab-ı kerimde çok ciddi uyarılar ve tehditler görüyoruz. Yüzleri ateşle evrilip çevrildiği gün, eyvah bize, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere de itaat etseydik derler. Ey Rabbimiz, biz liderimize ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar derler. Ahzab Suresi 66. Ayet Bizim dostumuz ancak Allah'tır, Sübhanehu ve Teala, Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem ve iman edenlerdir. Başkalarını dost edinenlere, tevhid önderi İbrahim aleyhisselamın kavmine söylediği kınama sözlerinden münhem olarak biz de şöyle diyoruz. Allah'ı bırakıp tabi olduğunuz şeylere yuh, size de beraatimiz ilanı olsun. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 12. sayısında yayınlanmıştır.